Beyanın Mahiyeti. Şafii der ki, beyan asılları bakımından aynı ferleri bakımından farklı olan manaları içine alan isimdir. Asılları bakımından aynı, ferleri bakımından farklı olan manaları içine alan isimdir. Bu Şafii'nin beyan tanımı. Bakalım. Aynı ve farklı manalar taşıyan bu beyanın en azı Kur'an dilinde inmiş bulunan Kur'an dilinde inmiş bulunan kimseden ona muhatap olanlara bir açıklamadır. Dilleri Arapça olanlara göre. Bu manaların bazıları te'kid bakımından diğerlerinden daha kuvvetli ise de esas da birbirine yakındır. Arap dilini bilmeyenlere göre ise bu manalar birbirinden Farklıdır. Sanırım ileride açıklaması gelecek bunun. Şafii der ki, ezeli takdiri gereği Yüce Allah'ın kitabında insanların ne ile kulluk yapacakları konusunda onlara açıkladığı hususların tamamı birkaç yönden ele alınabilir. Birincisi, bunlardan biri Allah'ın kullarına naslarla açıkladığı şeylerdir şimdi bu 55. paragraftaki cümleyi bir daha okuyayım dikkat edin şafi der ki ezeli takdiri gereği yüce Allah'ın kitabında yüce Allah'ın kitabında insanların ne ile kulluk yapacakları konusunda onlara açıkladığı hususların tamamı birkaç yönden ele alınabilir birincisini söylüyor Allah'ın kullarına naslarla açıkladığı şeylerdir Allah'ın insanlara namaz, zekat haç, oruç gibi farzları mücmel olarak bildirmesi için mücmel dedi burada Heh, yani mücmelle Nafız şu demekti, şariden bir açıklama gelmediği süreci anlamı bilinemeyen nafızlara mücmel denir. Namaz, oruç, hac, zekat demiş. Gerçi burada namaz ve oruç mesela e, Farsçadan gelmiş deyimlerdir. Namaz kullanılmaz Arap. Ne der namazın yerine? Salat oruç yerine savun. Ama biz bunu Fars, İran üzerinden aldığımız için İranlıların kavramlaştırdığı biçimde namaz oruç diyoruz. Bu farzları mücmel olarak bildirmesi ne demek? Bunların ne olduğuna ilişkin açıklamayı peygamber kanalıyla veya kitabın başka yerinde yapmış demektir. Yani mücmel olması demek onun amelden düşmesi demek değil. Belki müteşabih bu anlamda yorumlayanlar olmuş. Yani çünkü kapallık yönünden nafızları hatırlarsanız hafi, müşkil, mücmel müteşabih idi. En zoru müteşabihidir. Anlamı sadece şari'in bildiği diyorlardı. Bazıları da gerçi Alimran Suresi 7. ayetin devamında Verrasi Huni'yi okuyarak ilimde Rus'lu sahibi olanlar da biliyorlardı. Ve bilhassa halef alimleri ne diyorlardı? Kur'an'da kapalı bir şey olamaz. Müteşabihleri de anlamak yorumlamak görevimizdir diye bir takım şeyler geliştiriyorlardı. Şimdi Allah'ın kullarına naslarla açıkladığı şeylerdir. Allah'ın insanlara namaz, zekat, haç, oruç gibi farzları mücmel olarak bildirmesi. Gizli ve bütün kötülükleri haram kılması zinayı, içkiyi ve leşin kanın ve domuz etinin yenilmesini nasla haram kılması abdestin farzlarını açıklaması ve bunlardan başka nasla beyan ettiği hususlar bunlardır bunlara dikkat ederseniz emirler ve nehi ile emirler ve nehiler ikincisi bir diğeri ise Allah'ın kitabında farz olduğunu bildirdiği ve peygamberinin lisanıyla da bunların nasıl yerine getirileceğini açıkladığı şeylerdir Bunlarda mücmelin beyanı oluyor esasında Namazların sayısı, zekat. Namazların sayısı diyince namazın rekatlarının sayısıdır. Yani öğlen namazını kılın. Gerçi emir böyle değil. Orta namaza dikkat edin diyor. Orta namaz, öğlen namazı mı, ikindi namazı mı da tartışmalı alimler arasında ama nasıl kılacak diyor. Ama Kur'an'da mesela namaz tarifi yoktur diyorlar ama var. Yani demiş. Rükü edenlerle rükü edin. Ve südü meyaz sacidin. Sus, secde edenlerle secde edin. Okuyun. Yani ana rükünleri Kur'an'da zikredilmiş namazın rükünleri. Ama bunların nasıl bir araya gelip Hangi sistemde bir rekatı oluşturacağını peygamberden görüyoruz. Allah namazı emretmiş. Namazların sayısı ve rekatları tabii. Zekatın nasıl olacağı? Peygamber Efendimizin hadisiyle biliyoruz değil mi? Zekatı verin demiş. malın yani 40'ta birini verin demiş. Zekatın verilme zamanı ne zaman verecek? Kitabında belirttiği diğer farzlar bu kısma girer. Bunları mücmen olarak bildirmiş. açıklamalarını Ama bakın ikinci açıklamalar Resulullah'tan olmasına rağmen kime izaf İsa izafetli Şafi? Allah'ın kitabında farz olduğunu bildirdiği ve peygamberinin lisanıyla bunları nasıl yerine getirileceğini açıkladığı şeylerdir. Açıklayan kim? Peygamber mi Allah mı? Peygamberin diliyle Allah. Allah onu konuşturuyor. Evet. Üçüncüsü, hakkında kitapta nas bulunmayan konularda. Hakkında kitapta nas bulunmayan konularda. Peygamberin koyduğu sünnetlerdir. Allah kitabında peygambere itaati ve onun hükmüne uymayı farz kılmış. Peygambere itaat eden kimse Allah farz kıldığı için ona itaat etmektedir. Allah farz kıldığı için. Üçüncüsü de bu peygamberin koyduğu sünnet. Dördüncüsü Allah'ın insanlara araştırarak öğrenilmesinde içtihadı farz kıldığı şeylerdir. Farz kılan kim? Gene Allah. Allah insanları farz kıldığı diğer şeylerde itaat yönünden imtihan ettiği gibi iştihat yönünden de imtihana tabi tutmuştur. Bunu açıklamış biraz. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. 47. Muhammed Suresinin 35 31. Ayeti Andolsun ki biz sizi imtihan edeceğiz. Böylece sizden cihat edenlerle sabredenleri bilelim ve haberlerinizi deneyelim ki neler yaptığınız ortaya çıksın. Allah şöyle buyurmuştur. 3. Al-İmran suresinin 154. ayeti Allah'ın göğüslerinizdekini yoklaması ve kalplerinizdekini temizlemesi için diyor. Allah şöyle buyurmuştur 7. Araf suresinin 129. ayeti Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder, sizi yeryüzünde onların yerine hakim kılar ve böylece o sizin nasıl hareket ettiğinize bakar. Şafii der ki Allah Müslümanların namaz kılarken mescidi harama dönmelerini emretti ve peygamberine şöyle buyurdu Bakara suresinin 144 ayeti. Biz yüzünün göğe doğru çevrildiğini görüyoruz. Muhakkak seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun yüzlerinizi onun tarafına çeviriniz. Allah şöyle buyurmuştur. Bakara suresinin 150. ayeti. Her nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun yüzünüzü onun tarafına çevirin ki insanlar için aleyhinize bir hüccet olmasın. Allah insanlara Mescid-i Haram'dan uzakta oldukları zaman kendilerine vermiş olduğu ve eşya ile zıtlarını birbirinden ayıran akıllara ve tarafına yönelmelerini emrettiği Mescid-i Haram ile aralarına koymuş olduğu alametler vasıtasıyla onlara iştihat yolunu göstermiştir. Böyle bir iştihat Allah'ın onlara farz kılmış olduğu hususlardır. Nerede burada iştihat mahalli? Bakın Allah'ın ayetlerini okudu. Bakara 144, Bakara 150'yi okudu. Bunu iştihatla bağlantıladı. Nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a çevirin. Nerede iştihat edeceğiz? Yani bunun iştihatla ne alakası var? Kıbles dediğimiz yer neresi? Kabe'ye gidip Kabe'den buraya doğru yürüdünüz geldiniz tespit ettiniz? Yani bizim döndüğümüz bu kıble tam Kabe'yi buluyor mu? Belki de bulmuyor. Nereden biliyoruz? İşte yani iştihatla belirledin de doğru olduğunu nereden biliyorsun? Şimdi doğru olduğunu bilmek için Allah sana alametler kılmış. Güneşe bakıyorsun. Fusulayı kullanıyorsun daha sonraki şeylerde. Başka şeylere bakıp kıblenin nerede olacağını tahmin ediyorsun. Bu kullandığın şeyler nedir? Güneşe bakman, yıldızlara bakman, işte ağaca bakman, ota bakman, karıncaya bakman nedir bunlar? Belildir, hüccettir. Bunlardan Kabe'nin doğru yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Ama kesin emin olabilmen için bu belirlediğin yön üzere hiç istikametini değiştirmeden gitmen lazım. Kabe'ye dek gelip gelmediğini görmek için. Bu mümkün müdür? Değildir. Ne oldu? Zan üzere kıbleye duruyoruz biz Kabe'ye yöneliyoruz. Kıblenin bura olma olasılığı çok yüksek. Belki kesin de ama kesinliği bilemediğimiz için zan hasıl oluyor. Şimdi biz burada kıblenin yönünü belirirken, belirlerken istifade ettiğimiz huccetleri, delilleri belirleyen, koyan kim? Allah'ın koymuş olduğu huccetlerden istifade ederek Allah'ın farz emrini yerine getirmek için uğraşıyor. İşte içtihadı anlayışı budur Deliller, hujjelerden yararlanarak sen eğer yeni ortaya çıkan bir meselenin hükmünü araştırıyorsan delillerden, hujjelerden yararlanarak bunu söyleyebilirsin. Kafadan atma, söyleyemezsin. Bakın burayı tekrar okuyorum. Allah insanlara Mescidi Haram'dan uzakta oldukları zaman kendilerine vermiş olduğu eşya olduğu ve eşya ile zıtlarını birbirinden ayıran akıllara ve tarafına yönelmelerini emrettiği Mescidi Haram ile aralarına olduğu Alametler vasıtasıyla onlara içtihat yolunu göstermiştir. İçtihatın nasıl yapacağını, yapılacağını da Allah böylece göstermiştir. Böyle bir içtihat Allah'ın onlara farz kılmış olduğu hususlardandır. Bu içtihadı ben yapmam diyemezsin. Yani sana Allah namaz kıl namazda da kıbleye yönel dediyse kıbleyi tespit etmek için iştihat etmek zorundasın ve iştihat ederken de ya herhalde kıble şurasıdır deyip rastgele yönelmez. Yani burada sorun yok. Kıblemiz belli. Ama bir daha başındasın. Bir yere ormanlık, ağaçlık bir yer ve kıblenin nere olduğunu tahmin ediyorsun. Ne yapıyorsun? İlk yaptığımız iş nedir? Yani böyle bir yere gittiğinizde kıblesi bilinmeyen bir yere gittiğinizde kıbleyi bulabilmek namaz kılmak istediğiniz zaman kıbleyi bulabilmek için ilk yaptığınız iş nedir? Güneşe bakıyorsunuz değil mi? Güneşin istikameti neredeyse kıblenin tarafını kestirmiş oluyorsunuz. Yani kıbleye sırtınızı dönme olasınız Ama kesin kıbleyi tespit etmek için neler yapıyorsunuz? Karıncaya bakacaksınız. Abi. Ben daha kolay bir şey öğreteyim size. Orada yaşayan birine soracaksınız. Ama bunu yapmadan rastgele bir yere yöneliyorsunuz yani herhalde baktınız hiçbir rastgele baktınız güneş bu tarafta böyle olduğuna göre şöyledir tamam şu rakibledir deyip durdunuz orada kıble oldu bu bir işte hat yapmadan yap bu kıldığınız namaz geçerli mi değil mi iştihat etmeden yönelirseniz doğru da olsa namazınız geçerli saymıyorlar. İştihat edip sorarak veya sorup sormadan yani sorun dediğim her zaman soracak adam bulamazsınız. İstihat etmeden yöneldiyseniz doğru da olsa saymıyorlar ama iştihat edip de yanlış yöneldiyseniz geçerli sayıyorlar. Niçin? Çünkü Allah iştihadı. Nerede olursanız olun yüzünüzü mescidi harama dönün diye emretmiş. Burada neyi emretmiş aynı zamanda? Eğer Kabe'de değilseniz onun yönünü bulmak zorundalı yani iştihadı emretmiş. Bunu yapmadan e, yönelemez. Nitekim Allah şöyle buyurmuş. En'am suresi 6. En'am suresinin 97. ayet. Karanın ve denizin karanlıklarında kendileriyle yolunuzu tayin edesiniz diye sizin için yıldızları yaratan odur. Şimdi yolunu tayin etmekte yıldızları kullanıyorsan kıbleyi tayin etmekte de bunu kullanabilirsin mesajı var mı? Yine Allah şöyle buyurmuştur. Nahl 16. Nahl suresinin 16. ayet. Allah yeryüzünde bir takım alametler koymuştur. İnsanlar yıldızlarla da yollarını tayin ederler. Şimdi bakın Şafi'nin bu alamet. Dağlar Gece ve gündüzdür. Muhtelif yönlerden esse bile adları bilinen rüzgarlar, gökyüzünde doğdukları, battıkları ve bulundukları yerler belli olan güneş, ay ve yıldızlar bu alametler arasındadır. Allah onlara, Mescidi Haram'a dönmeleri için iştihata bulunmayı farz Söylediklerim arasında onlara bunu işaret eden hususlar var. Onlar iştihat ettikleri müddetçe Cenabı Hak'ın emrinden ayrılmış olmazlar. Tekrarlıyorum, bak ne diyor? İştihat ettikleri müddetçe Cenabı Abahakkân emrinden ayrılmış olmazlar. Allah onların Mescidi Haram'dan uzak olduklarında diledikleri tarafa dönerek namaz kılmalarına müsaade et. Ne yapacak kıbleyi bulacaksın? Yine Allah onlara hükmünü bildirdi ve şöyle buyurdu: 75. Kıyame suresinin 36. Ayeti. İnsan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Evet, ayette geçen süda kelimesi en üstte. Süda değil mi? Emre ve Nehye muhatap olmayan kimse anlamın. Bu da peygamberden başka herkesin ancak istidlal yani delil getirmek suretiyle bir şey söyleyebileceğini göstermektedir. Burada adil ve av ile ilgili ceza konularında belirttiğim gibi. Adil dedi yani mahkemeye de adil şahit getireceksiniz. O şahidin adil olup olmadığını tezki etmeniz lazım. Veya hacca gittiniz avlanma yasağı var bir hayvanı avladınız onun dengi bir ceza olup olmayacağı için gene bilir kişi lazım. Konularında belirttiğim gibi kimse kendi istihsanına güzel bulmasına uygun görmesine göre bir şey söyleyemez. Burada istihsan tabirini kasten kullanıyor değil mi? Şafi. Kişinin kendi istihsanı göre bir şey söylemesi geçmişteki bir örneğe dayanmaksızın kendisi tarafından ortaya atılan bir şey yani sanıyorum ümde geçiyor. Kim istihsan yaparsa din icat etmiştir. Men istahsene fakat yudin diyor. Allah onlara iki adil şahit getirmelerini emret. Adalet ise Allah'a itaatle amel etmektir. Adaletin ve bunun zıttının ne olduğunu bilmek onlara bırakılmıştır. Bu konu yeri geldiğinde ele alınacaktır. Burada ona kısaca temas ettim. Bunun da ileride gelecek olan benzeri konulara işaret etmek isterim diyor. Birinci beyana geldi. Orada bir birinci beyan. Yani Şafii 5 beyanda sanıyorum bunu anlatıyor. Birinci beyan. Cenabı Hak, Hak temettü haccı yapan kimse hakkında şöyle buyurmuştur. Bakara suresi 196. ayet. Umre ile haccı birlikte yapan kimse. Kolayına gelen bir kurban kessin. Bulamayan kimse haç günlerinde 3 gün memleketine dönünce de 7 gün oruç tutsun. Bu tam 10 gündür. Yani şimdi e, hesabınızı karıştırmayın diyor. Bak 3 gün haç günlerinde 7 günde memleketine dönünce tam 10 gündür demeseydi de 10 gün olduğunu anlıyor muyduk biz? Dedi ama. Bu Ailesi mescidi haramda oturmayan kimseler içindir. Çünkü mescidi haramda oturuyorsa memleketine döndüğünde 7 gün, memleketine döndüğünde de mescidi haramda olacaksın. Gene orada olacaksın. Bu ayete muhatap olan kimselere göre, hac günlerinde 3 memleketlerine dönünce de 7 gün olmak üzere tam 10 gün oruç tutma. Hükmü açık, açık artık kimse diyebilir mi 11 gün tutulacak diye. 9'a da indiremezsiniz. Ayette emir. Allah bu tam 10 gündür bu ifadeye daha çok açıklık getirmek ve 3 ile 7'nin toplamının tam 10 edeceğini onlara bildirmek için zikredilmiş olabilir. Çünkü insanlar karıştırabilir. Haç günlerinde 3 gün memleketinizde tuttuğunuzda da 7 gün. Buradan şunu anlayabiliriz. Ben haç yaparken 3 gün oruç tutarım o zaman cezayı ödemiş olurum. Ya da haç yaparken 3 gün tutmazsam memlekete dönünce 7 gün tutarım. Cezayı ödemiş olurum demiş olur. Her ikisinde de onu bulmaz. Ama burada tam 10 gündür demeseydi bu karışıklığın yolu açılmış olacak. Anlaşıldı mı? Yani siz şimdi tam 10 gündür olmadan ayet okuyalım. Bulamayan kimse haç günlerinde 3 gün memleketine dönünce de 7 gün oruç tutsun. Tam 10 gündür ifadesi olmadan okuduğumuz zaman ben hemen şöyle anlıyorum. Yani bulamazsam haç günlerindeysem 3 gün oruç tutarım cezayı ödemiş olur. Eğer o 3 gün tutamamışsam memlekete dönünce de 7 gün tutarım cezadan kurtulurum. Ama ikisi de eksik oluyor. 10 olmuyor. 10 gün. Demek ki bunun cezası neymiş? 10 gün oruçmuş. Allah şöyle buyurmuştur. Musa ile 30 gece için sözleştik ve ona 10 gün daha kattık. Böylece onun Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Araf suresinin 142. ayeti. Bu ayete muhatap olanlara göre 30'a 10 ilave edilince 40 gece olacağı açıktır. Allah'ın 40 gece sözü önceki ayette olduğu gibi 30 ile 10 toplanınca 40 edeceğini belirtmek ve ifadeye daha çok açıklık getirmek için zikredilmiş olabilir. Yani insanlar okuduğu zaman farklı anlayışa sahip oldukları için farklı yorumların yolu açılmış oluyor. Böylece farklı yorumu tıkamış oluyor. Musa ile 30 gece için sözleştik ve ona 10 gün daha kattık ifadesi. Toplam 40 gece olarak tamamlandığı ifadesi gelmeseydi sadece bu ifadeyi okusaydık bakalım ne anlayabiliyorduk? Musa ile 30 gece için sözleştik ve ona 10 gün daha 40 anlaşılıyor mu? Düşününce aslında 30 artı 10, 40 olduğu anlaşılıyor. Başka ne anlaşılabilir? Musa ile 30 gece için sözleştik ve ona 10 gün daha kattık. Öyle de olabilir de şu 30 gece için sözleştik. 30 gecenin 10 gün 10 de gündüzleri de konuştuk. 30 gecenin çünkü 10 gün daha kattık dedi ya. 30 gecenin e, 20'sini gece, onunu gündüz konuştuk. Anlaşılabilir. Allah şöyle buyurmuştur. Araf suresinin şey Bakara suresinin 183 184. ayet. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Umulur ki günah işlemekten sakınırsınız. O sayılı günlerden ibaret. Sizden biriniz hasta olur veya Yolculuk yaparsa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. A Allah şöyle buyurmuştur Bakara suresi 185. ayet Ramazan öyle bir aydır ki Kur'an insanlara yol göstermek ve hak ile batılı birbirinden ayırt eden belgeler olmak üzere bu ayda indirilmiştir. Sizden kim bu ayda bulunursa oruç tutsun. Hasta olan veya yolculuk yapan kimse de oruç tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah onlara orucu farz kılmış ve bunun bir ay olduğunu açıklamıştır insanlara göre ay iki hilal arasındaki süredir. Bu da bazen 30, bazen 29 gün olur. Bu ayet daha önce geçen iki ayet gibi sayının toplamını iyice açıklığa kavuşturmaktadır. Nereden anladık biz bunu? Sayılı günlerden ibarettir ve daha sonra ne buyuruyor? Ramazan öyle bir aydır ki Kur'an insanlara yol göstermek ve hak ile batılı birbirinden ayırt eden belgeler olmak üzere bu ayda indirilmiştir. Sizden kim bu ayda bulunursa oruç tutsun. Yani Ramazanda olursanız oruç tutun dememiş bakın ifade. Ramazan kendisinde Kur'an'ın indirildiği bir aydır. Sizden her kim o ayda bulunur. Aslında ifade şu Femen şehide min şeh Fali Sizden her kim aya şahit olursa oruç tutsun. Şahit olmak, aya şahit olmak, Ramazan'ın girişine şahit olmakla olur. Ramazan'ın tamamına şahit olamaz. Niçin? Ramazan ayına girdikten sonra her bir günü yaşadıkça şahit olursunuz. Ramazan ayının girdiğine şahit olabilirsiniz. Bu da neyle olur? Ayı gözetmekle olur. Bu ayetin ibaresinden bu anlaşılan bu ama işaretinden ne anlıyoruz? Ramazan'ın ne zaman girdiğini, Ramazan'ın ne zaman çıktığını izleyin, takip et, şahit olun. Şimdi. Peki adam gitti Ramazan hilalini izlemeye. Ve gördüm dedi iki şahit gerekiyor değil mi? İki şahit gerektiğini de başka ayetlerden çıkarıyoruz. Gördüm dedi sadece o ikisine mi farz oluyor? Şahit olma görevini o yaptığı için ona mı farz oluyor? Yoksa ben or Ramazan hilalini gördüm, Ramazan girdi dediği andan itibaren bize de şahit oluyor mu? Biz de biz de şahit olmuş oluyor muyuz? Onlar bizim adımıza bu işi yapmış oluyor. Farzı kifaye. Ama biz buradan ne anlıyoruz? Herkesin Ramazan'a şahit olması gerektiğini anlıyoruz. Ama aklen bunu tahsis ediyoruz ayet. Tahsisi hatırlıyorsunuz değil mi? Değil mi? Yani ayette sizden her kim dediyse bu Tek tek hepimizin Ramazan hilalini gözetlememiz gerektiğini ifade edin. Aklen bunun imkansızlığını bildiğimize göre tahsis ediyoruz. Bizden birileri bu görevi ifade ederse hepimizin adına yapmış olur. O halde hilali gözetlemek ne oldu? Farzı kifaya oldu. Toplumdan birileri gidecek hilali gözet diyecek, görecek, Ramazan girdi diyecek, bize de başlamış olacak. Niçin bu böyle olmuş? O dönemin şartlarında razı tane yok. Başka türlü ayın girip çıktığını bilemiyorlar. Hatta Peygamber Efendimiz ne diyor? Yevmüşşek'te olursa Ramazan. Ramazanın çıkış günü 30'a tamamlayın diyor. Yevmüşşek ne demek? Hilali görme imkanı olmayan bulutlu bir gün demek. Hilali gözetlemeye gittiniz göremediniz. Hilali ilk başlangıçta Ramazanın girişini gördünüz. 29'dur kamerayı aylar. Ancak son gün e, hilali görmemize engelleyici bir durum varsa Yevmüşşek denir o zaman 30'a tamamlayın diyor. Ondan sonraki gün yapın. 31 olmuyor demektir yani bir ay. Evet şimdi 7 ile 3 ve 30 ile 10 sayılarının toplamlarının kaç edeceğinin açıkça belirtilmesi gibi burada da en uygun olan ifadeye daha açıklık kazandırmak. Çünkü insanlar bu sayıları ve toplamalarını bildikleri gibi Ramazan ayını da bilmektedirler. Birinci beyan tamamlandı, ikinci beyan. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Maide suresinin altıncı ayet. Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin ve topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın diye parantez içerisinde koymuş. Jünub iseniz iyice temizlenin. Bunu da gusul yapın diye parantez içerisinde koymuş yale yine amen o İza kum tüm ile Saltif falili ucu hekum ve Edikım ileelmera vehu bir <gülüyor> ve Ercülm derseniz yıkayın ve Ercül ikkım derseniz mehe ve Ercül Eküm ilelka Bey beyin Kü tüm bakın burada kimi ifadeler var ki e, açık kapalı fettah <gülüyor> Tahhara Çünkü tahure temiz olmak, F tahharu temizlikte mübalağa demektir. Bu nasıl olacak? Allah şöyle buyurmuştur. Nisa suresinin 43. ayetinin devamıymış. Cünübiken namaza yaklaşmayın. Allah ancak yolcu olan bunun dışındadır. O zaman... Yolcu olan adam cünüp olmuşsa amas kılabilir mi? Gibi anlamaya müsaade edecek ortam oluşmuş, değil mi? Allah'ın kitabı burada abdeste açıklamış. Ancak taş ile istincayı ve cünüplükten dolayı guslü beyan etmemiştir. Tahharu'nun ne olduğunu beyan et, ama abdeste açıklamış. Abdeste sorun var mı? İzaqumtila salatif al silivucu eküm ve eydi eküm ilal merafir sektere kadar diyoruz biz bunu. Ama hanefiler mesela dirseklerle beraber diye anlıyor. Tabii ki e kadar demiş. Vamsahubiru silivucum demiş. Başınızı meshedin buradaki başı meshetmenin ne olduğu da kapıda kapalılık yalnız işgal var. Müşkillik sebebiyle kapalılık var. Başını meshetmek ne, ne demek istediğini anlamak için biraz derinlemesine düşündüğümüz zaman bir harfi ceri ile kullandığını görüyoruz ve mes aletinin ne olduğunu düşünüyoruz. Mes eli sürmek demek. Ne, me Dolayısıyla mes aleti el. bir kullandığınıza göre elinizle başınızı e, sürün demek. Ve elin başta kaçına tekabül ediyorsa o kadar değmek yeterli demektir. Bunun da dörtte birine tekabül ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla bu ayeti çevirirken başınızın dörtte birini meshedin şeklinde de çevirebilir. Çünkü orada bir harfi harficeri bunun böyle olacağına delalet etmekte. Ama bunu müşkil lafzı nasıl çözdük? Müşkil lafzı düşünerek çözdük. Düşünerek çözdük. Uzuvların ve yüzün yıkanması en az bir defadır. Yıkayın dedi ya. Ne kadar yıkayacağını söyleme. Ayetteki yıkama emri birden fazla yıkamaya da delalet edebilir. İşte burada Şafii'nin emir ve nehi bahsini hatırlayın. Siz hatırlamayın. Siz hatırlayın çünkü siz daha görmediniz. Emir ve nehi bahsinde Şafi'nin yaklaşımı neydi? Emir tekrara delalet etmez ama ihtimali vardır. İşte o ifade burada geçiyor arkadaşlar. Emir tekrara delalet etmez ama ihtimali vardır diyor değil mi? Ayetteki yıkama emri birden fazla yıkamaya da delalet edebilir. Peygamberimiz abdeste bir defa yıkamanın farz olduğunu beyan et ve kendisi abdest alırken uzuvlarını üçer defa yıkamıştı. Bundan da anlaşılıyor ki uzuvları en az ölçüde yıkamak yeterlidir. Yıkamanın en azı ise bir defa yıkamadır. Bir defa yıkamak yeterli olacağı, üç defa yıkamak isteğe bağlıdır. Halbuki ne demesini beklerdim ben Şafi'nin? Sünnettir demesini beklerdim. Demek ki sünneti işleyip işlememenin isteğe bağlı olduğunu da İmam Şafi'nin düşündüğünü söyleyebiliriz. Nitekim kurban kesmek Şafi'lere göre nedir? Sünnettir. İsteğe bağlı. İstincada üç taş ile temizlenmenin yeterli olduğuna sünnet delalet etmektedir. İstinca bu eski dönemde, şimdiki bir tuvalet kağıdı, efendim, bilmem, şu ile gibi imkanlar yok idi. İnsanlar defi ettikleri zaman, defi organlarını temizlemek için taş kullanıyorlar idi ve üç taş ile temizlemenin sünnet olduğuna delalet ediyor. Hz. Peygamber abdestin ve guslünün nasıl yapılacağını göstermiştir. Yani abdesti de almış, buradaki saydığı sıralamaya göre yap, guslü de göstermiş. O, topukların ve dirseklerin de yıkanması gerektiğini bildirmiştir. Çünkü ayetten topuklarının, ve dirseklerin dedi bak İmam Şafii de dirsekleri kat değil mi? E kadar da halbuki dirsekler dahil ol değildi ayette ancak peygamber uygulamasında dahil olduğunu gördük ve topukların dediği ayakların da yıkanması gerektiğini halbuki ayetten meshedilmesine anlamını vermeye de müsait bir ortam vardı. Ayet okuduğumuz zaman mesh de ola kapalılık var. Ama bu kapalılığı kim gidermiş? Peygamber Efendimizin fiili gidermiş. Çünkü o ayete göre abdest alırken dirsekler ve topuklar yıkamanın sınırını oluşturabilecekleri gibi bunlar yıkamaya dahil de olabilirler. Hazreti Peygamber Yazıklar olsun o topuklara ki ateşte yanacaklardır buyurarak abdest alırken çıplak ayakların yıkanacağını mesedilmeyeceğini belirtmiştir. Niye burada çıplak ayak dedi efendim başta saç olduğu için mi mesediyoruz keladan mesedmiyor mu başını yıkıyor mu yıkama olduğunu nereden söyledi? Gömleğimi sıvamasam da şurayı meshedi versin. Çıplak ayaklar ifadesini kullanmasının sebebi da bir şey varken ona mesh edebilirsin demek için mi acaba? Siz mest anladınız ben de çorap diyor. Burada Ayak içinde mes olma olasılığın var ayet. Vemsehu biriusiküm ve. Arapçada atıf nereye yapılır? En yakınına. Fiili tekrar etmemiş. Ama mesela falsilü vücühüküm. Yüzünüzü yıkayın ve eydiyeküm demiş. Tekrar etmiş mi? Dolayısıyla eydiyeküm fiilinin falsilüye gittiğini anlıyoruz. Vemsehu gene ve kullanmış. Vemsehu biriusiküm ve ercilüküm atıf yapmış ayaklara ikinci bir fiil var mı? birinci de vemsahu bi vücu hukm ve e diye yakın ikincide vemsahu ve ercülük atıf en yakında yapılırsa vemsahu bir ercüleküm anlamında anlamaya müşait anlaşıldı mı bu ortam var niye çıplak ayak diyor bu peygamber mes di ayağını da biliyor ama çıplak olmadığı zaman. Yani mes, anlaşıldı mı? Bunun için çıplak ayak diyor. Ve bu vemsehu bi rusikum ve ercilikum okuyanlarda. Yani ayakların meshedilmesi. Ve bu ayetin devamında teyemmüm geçiyor. Sayıyor, sayıyor, sayıyor ve teyemmu ile ardı tayyibe ve nasıl yapılacağını söylüyor. Toprağa vurun, yüzünüzü ve ellerinizi meshedin diyor. Şimdi bazıları diyorlar ki abdestte yıkanan yerler teyemmümde meshediliyor. Abdestte meshedilen yerler teyemmümde devre dışı bırak. Teyemmümde Ayak, abdestte ayak yıkanıyor mu? Yıkanıyor. Teyemmüm de ayağı ediyor musunuz? Yani bunu söyleyen adamlar biraz haklı gözükmüyor mu? Bak Müslüman bazıları diyorlar ki Teyemmüm ayetinde elinizi temiz bir toprağa yünlenin elinizle yüzünüzü ve, yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Bazılar diyor ki abdestte yıkanmayı emredilen yerler teyemmümde meshedilmesi emredilir. Abdestte meshedilmesi emredilen yerler teyemmümde devredilir. Şimdi Müslümanlar 3'e 5 var. Şu beyanı bitirelim en azından. Allah şöyle buyurmuştur. Nisa suresi 4. surenin 11. ayet. Ölenin çocuğu varsa ana ve babasına altıda bir hisse verin. Ölenin çocuğu yoksa ve sadece anası ve babası ona mirasçı oluyorsa anasına üçte bir hisse verilir. Eğer kardeşi varsa anasına altıda bir hisse verilir. Allah şöyle buyurmuştur. Nisa suresi 12. ayet. Aslında bu Nisa suresi 11 ve 12. ayetler miras ayet. Ölen karılarınızın vasiyetleri yerine getirilir. Borçları ödendikten sonra çocukları yoksa terekelerinin yarısı sizin, Çocukları varsa terekelerinin dörtte biri sizin. Sizin vasiyetiniz ve borçlarınız yerine getirildikten sonra çocuklarınız yoksa terekenizin dörtte biri karınızındır. Çocuklarınız varsa terekenizin sekizde biri onların. Eğer çocuğu ve babası olmayan bir erkek veya bir kadın ölürse, mirasçı olarak da ana bir erkek veya ana bir kız kardeşi varsa vasiyet ve borçları yerine getirildikten sonra bunları Bunlardan her birine altıda bir hisse verilir. Eğer bunlar birden fazla iseler, üçte bir hisseyi aralarında ortaklaşa paylaşırlar. Bu İslam hukukunda şirketin temeli olan ayettir. Bunlar mirasçılara zarar vermeyecek şekilde yapılır. Bu Allah'ın bir tavsiyesidir. Allah her şeyi bilir ve hilim sahibi. Bu hilim hilim yumuşak. Bu konuda yukarıdaki ayet gelince ondan başka bir habere ihtiyaç kalmamıştır. Miras taksimini ayetle yapmış Allah. Değil mi? Allah burada mirasın ancak borç ve vasiyet yerine getirildikten sonra taksim edileceğini bildirmiştir. Yani siz adamın mirasını önce pay edip ondan sonra da borcu ve vasiyeti neyse pay sahiplerinden geri toplamazsınız. Adam ölmüşse önce borcu varsa ödersiniz, vasiyeti varsa yerine getirirsiniz, geri kalanı pay Ve bu ayette açıkça bildirilmiş. Her iki ayette de ne diyor? Ölenin, nerede? Şurada vasiyetiniz ve borçlarınız yerine getirildikten sonra diyor. Peygamberden rivayet edilen haber ise vasiyet Malın 3'te 1'ini geçemeyeceğini gösterdi. Şimdi vasiyetini yerine getirdi. Adam tamamını vasiyet ettiyse mirasçılara ne kaldı? Bunun olamayacağını, ayet bunun olamayacağını söylüyor mu? Yani bir adam bu ayette baktığımız zaman malın tamamını vasiyet edebilir mi? Ayete göre. Ayeti okursanız, hadisi yok sayırsanız edebilir. Ama hadis ayeti ne yap? Tahsis etti, sınırlandırdı. Vasiyetin ancak 3'te bir olabileceğini daha fazlasını dolamıyor. Ne yap? Sünnet Kur'an'ı tahsis etti.